بسم الله الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان الله وما توفيقي الا بعون الله بالله. لقد جاء رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صلوا على, صلو على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صلوا عليه وعلى آله وصحبه سلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك مزات الشياطين وأعوذ بك ربا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم Allahü Aalakümü Azim, Allah Mefuğanab, El Qur'an Al Azim, Barikl Lena Fi, Bahlumdu Lillah, Rabbil 'Alameen. Estağfurullah, Hayel Quyum. Hacan Turkum, Hayel Quyum, Eldei La Mute Abda, Vdafat Uankum Teala, Gecemzim Barikl Elses, Rejb Şerifim Barikl Şaban-ı Şerif'e kavuşmayı nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif'e kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Bayram gecesine, sabahına kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Dostları gibi kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Salli seyni, na ala Duaların kabul olunacağına, ehl Sünnet'in halas bulacağına, Haram ay hürmetine, Allah'ın Müslüman kanlarını kafirlere haram kılacağına, Haram ay hürmetine, Recep-i Şerif haram aylardandır askerimizin, polisimizin kanlarını Allah şerefsiz Ermeni dölleri PKK'ya haram kılacağına evet. inanıyorum elhamdülillah. Dualara asılacağız inşallah. Bu haram ayda koparacağız inşallah. Evet. Amin. Şimdi çok nefesim müsait değil. Bir 15 gündür haplar, ilaçlar kullanıyorum. Bunlarda nefesimi tabii düzeltmeye uğraşıyoruz ama tabetler başka tarafları bozuyor. Yani tesirler vasıtasıyla kuruluk oluyor Ve eskisi gibi zaten Uzun konuşmaya müşahit olamıyor Zaten de uzun da konuşmayayım yani Çok konuşuyorum Üç saat sohbet mi olur ya Ne olur ya Allah Nece bir buçuk saat neyinize yetmiyor arkadaş İnşallah öyle Öyle yapalım inşallah ee, İnşallah Sağlığım elverdiği kadar E siz beni seviyorsunuz ama dolu sevmeyen var buradan iniyoruz şimdi Yalova burundan arkadaşlar Sarıklı Cübbel işte birkaç da arkadaş var yanıma Karının biri beni mi gördü onları mı gördü dedi Allah belanızı versin <gülüyor> <gülüyor> Çok hoşuma gitti ya Vallahi çok hoşuma gitti <gülüyor> Evliya Allah'tan birine ha bugün oldu şimdi Evliya Allah'tan birine cık, Kemide gidiyorlar Tam da bizim gemi işi gibi. Yahu adamın birine, ağanın biri para mı, mı vermiş, ne vermiş? Baya canımı sıkıldı demiş. O zaman internet bilmem ne yok tabii. Yahu demiş, bir maskaralık yap, yok hokkabazlık yap da demiş. Bir güldür bizi demiş. Birkaç kuruş da para vermiş. Belki de İbrahim İbn-i Etem Hazretleri de olabilir. Meşhur bu kız salır. Bütün gemide o kadar adam var. Geldi beni buldu diyor. Burnumdan çekiyor ağzımdan çıkıyor, yere indiriyor, oradan kaldırıyor. Bir hamd ettim Allah'ıma diyor. Ya Rabbi bu kadar adam içinde beni rezil ettiğin için hamd olsun dedim diyor. Biz de şimdi öyle düşünürsek biz o kadına ne dememiz lazım? Ya Rabbi hidayet eyle. Ya Rabbi hayırla ıslaha eyle. Evet. E bizi sarıklı cüppeleri ışıt mı ne zannetti bilmiyor Kadıncağız korktu belki de ödümü koptu. Panikten mi bela okudu? Yani gerici mi zannetti, yobaz mı zannetti? E bizimle de biliyorsunuz devamlı uğraşılıyor. Bir gün bademleme iftirası uydurdular. Allah kabirlerine lanet yağdırsın. Amin. Ondan sonra efendim benim kitabımda 8 senelik kitabımı ayet-el kürsü okunup üflensin dedim diye dini hakaretten dava açtılar. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Müstahaklarını versin. Amin. Ondan sonra her gün bir haber Millette millet tepikti beni benimle uğraşmaktan. Her gün bir haber bir haber. Ben beraat aldım sizden sonra. Haberiniz oldu mu? <gülüyor> Ama hiç haberler verdi mi? <gülüyor> Vermedi. Şimdi bir kitaba bir savcı dava açmış. CNN alt yazılardan bir haftadır geçiyor. Bir hafta. Bir haftadır alt yazı geçiyor. Ki hiçbir cezai müeyyidesi falan olmayan bir e, fuzuli bir konu. Ayet-el-Kür'an okuyup büflemekten dine hakaret mi olur ya? Şimdi benim gibi adama hep tersten. Nasıl ilk kumpası kurallarken nasıl kurdular? İnsan ticareti. Kadın satmak haşa. Farkında mısınız? Şimdi nereden açtırıyorlar? Dine hakaret. Anlatabiliyor musunuz? Çünkü suç bulamıyorlar. Suç uydurmak ihtiyacı duyuyorlar. Ya Rabbi bu harama girdi. ırzımızı haysiyetimizi, namusumuzu, şerefimizi, malımızı, canımızı... Bütün ehl sünnet bu cemaatle, bütün dinleyen eli sünnet müminin müminatle beraber bu dinsiz kitapsızlara haram eyle ya Rabbi. Amin. Bu bizim ırzımızla, asiyetimizle namusumuzla, itibarımızla uğraşanları beş paralık eyle ya Rabbi. Amin. İki cihanda rüsvay eyle ya Rabbi. Amin. Ocaklarına ateş düşür ya Rabbi. Amin. Bu iftiralarla kabirlerine lanet yağdır ya Rabbi. Amin. Bademleme mademleme ben livataya izin veriyormuşum. Çocuk tecavüzü uygundur diyormuşum. Bunları kimler yaptıysa kahreyle mahvele perişan eyle. E şimdi amin. Devamlı böyle haber çıkarsa E tabi ki böyle ikide bir fuzuli davalar açılırsa Hatta kadının birisi de Yalova müsait zaten. E Yalova'nın biliyorsunuz acayip acayip mebusları da var. Vekilleri de var. Değil mi? E onları tanıyorsunuz, biliyorsunuz da isimlerini reklam yapmayalım ha buraya mübarek gecede isimlerini anmak lazım değil. E Yalova belli bir yer. E Kadın da bir şey kargar bela okuyor. E şimdi o bela bizi hak etmedik. Dönecek ona. Ya Rabbi döndürme ona Ya Rabbi. İslah ile Ya Rabbi. İslah ile Ya Rabbi. Çünkü bu kadar yalan haber, bu kadar internetlerde yanlış haber, bu kadar iftira hafta geçmeden her gün at yazılarla CNN'i bilmemnesi haber yaparsa yani bu bunda bir art niyet aramak lazım. Biz beraat aldık diye kuduranların itibar kazandık yeniden, iade itibar oldu diye kuduranların e tabi ki gizli mahfillerin, locaların, lobilerin harekete geçtiğini anlamak lazım. Bunu da nereden anlamak lazım? E, zaten CNN gibi kanalların Devamlı haber yapmasından anlamak lazım. Çünkü işi bitmiş. Bugün binbaşı öldü. Rabbim kabrini nur eylesin. Amen. İki tane emniyet müdürümüz şehit var bugün. Her hafta ondan aşağı düşmüyor şehidimiz. Adam ayetel kürsü okumak dine hakaret diyor. Ayetel kürsü oku büflesen dine hakaret olmuş. Böyle bir şey olabilir mi? Ama oluyor burası Türkiye. E şimdi bu kadar sorunumuz varken bu memleketin, vatanın, milletin, ehl-i sünnetin Milleti bu kadar fuzuli haberlerle kim uğraştırır? Masonlar Kim uğraştırır? Masonlarla iş tutan lobiler Dış güçlerle iş tutan Hem de bizim adamlarımız geçinen karıları kapalı hacılar hocalar Gördüğün zaman da hacı hoca profesör falan falan. E bunlar böyle Sen de zannet etsin ki ne medeni adam ne kibar adam, bıyığı da çok kısa, dudakları da açık, sakal da tıraş, dümdüz. E, haza, Müslüman, aydın beyefendi, Müslüman böyle olur. Mesajı vermek isteyen lobiler var ya, sakala, şalvara, cübbeye, İslam nişanlarına, çarşafa, hakaret eden, ettiren lobiler var ya, He? Yeri geldiğinde İslam'ı güzel göstermek, Müslümanları şey etmek falan takiye yapmak için başını da açabilirsin, içki de içebilirsin, bikini de giyebilirsin diyen hocalar var ya, bunların belası bu memleketten çekilmeden bu memleket kurtulamayacaktır. Bunun için bunlarla uğraşanlara destek vermek lazım. Bu iş bitene kadar uğraşmak lazım. Bu PKK'nın ön planı var, arka planı var. Arka planında Mossad'ı var, Sihai'i var. Bunlarla iş tutan, işbirlikçi burada Hacı Hoca geçinen, karıları kapalı geçinen Müslümanlar var. Müslümanım geçinen, takiye yapan çok büyük ajanlar var camialarda, cemaatler içerisinde. Allah'ım sana havale ettik Ya Rabbi. Amin. Harama hürmetine sana havale ettik Ya Rabbi. Amin. O kadın bize bela okuyor, kandırılmış, bizi kötü zannediyor. Ama onları kandıran ve bize sıçlatıp bela okutturup olay çıkartmak isteyenleri kahreyle mahveyle yarım. Evet. Çünkü onlar Müslüman geçiniyor. Çünkü onlar namaz abdestli. Çünkü onlar her şeyi biliyor. Bile bile satılmış Yahudiye. Onun için ehli sünnetin sesini kesmek istiyor, kısmak istiyor. Tamam mı? Niye hiç kimse hapse girmiyor da ben 15 senede 3 kere giriyorum? Bu size bir şey anlatmıyor mu? Niye hiçbir hoca bedel ödemiyor? Nezarette bile tutulmuyor. Böyle dosyası olanlara bir muamele yapılmıyor. Benim hiç suçum yokken devamlı suç uyduruluyor. Bu da delalet ediyor ki hak yol üzerindeyiz. Ehli sünnetten ayrılmayacağız inşallah. Evet. Ayrılmayacağız. Allah cümlemizi bu dairede muhafaza eylesin. Bana ne yapacaksalar, kaderimden başkasını yapamazlar. Ecelim gelmeden öldüremezler. Efendim, o plan, bu plan, her hafta bir proje olur mu benim üzerimde ya? Bir ayda sakin durun. <gülüyor> Ey lobiler, bir hafta sakin durun. Yok, her hafta iki kere falan bir olay çıkartmamız lazım. <gülüyor> Ey ya Rabbel alemin ve ya Hayrın Ben sizden korkmuyorum. Allah'tan korkuyorum. Ben sizin cehenneminiz yok. Ne yaparsanız yapın. Dinler arası diyalog şirktir diyeceğim. Yahudi, Yahudistan cennete giremez diyeceğim. Ne yaparsanız yapın. Şia, Ehl-i Sünnet'in baş düşmanıdır. Aşere-i Mübeşşere'ye kafir diyor. 110 bin sahabeye kafir diyor. İslam'ın baş zındık ve düşmanıdır diyeceğim. Ne yaparsanız yapın. IŞİD'e... Cehennem köpekleri diyeceğim Ne yaparsanız yapın Ehli sünnet üzere konuşmaya devam edeceğim Bu kadar basit Hiçbiriniz bir şey konuşamıyorsunuz. Efendim askere polise dua demiyorsunuz Şehitlerin kanını kutsayamıyorsunuz PKK'ya lanet okuyamıyorsunuz Ondan sonra konuşuyorsunuz Ne iş yaparsınız siz ya Bir de PKK ile iş tutanı da var Diyarbakır Belediyesi'ne arka kapıdan girenleri unutmadık. Ya Nasıl hükümeti devirebiliriz? Nasıl Tayyip Bey'i devirebiliriz? Nasıl Müslümanlara zarar verebiliriz? Cavurla bir olmuşlar. lan bir olmuşlar. Bu adamların oyunlarını bu Müslümanlar hala anlayamadıysa bela bekleyelim ya. Bela bekleyelim ya. Bu nedir? Bu ne rezalettir? Türkiye'nin aleyhine haber çıksa seviniyorlar. Türkiye'ye gitmeyin dense seviniyorlar Her tarafa yayıyorlar Cumhurbaşkanı gitse Amerika aman karşılamayın Bu adam itibarsız hırsız uğursuz haşa Adamı kötülüyorlar Ya bu vatan millet meselesidir Bizim bir devletimiz var Hiç dış güçlere Yahudiye Hristiyan'a Cumhurbaşkanı kötülenir mi başbakan kötülenir mi Devlet kötülenir mi Millet kötülenir mi Türkiye'de terör var sakın gitmeyin etmeyin ekonomi çöksün bütün millet aç kalsın bilmene birbirini yesin, iç savaş çıksın. Yani şimdi Kürt türkü yapamıyor. Alevi Sünni beceremedi. E şimdi işte ekonomi ekonomi, turist gelmez falan. Çökerse belki hani millet birbirini yer mi? Ya Rabbi kurdukları tuzakları başlarına makul şeyler. Amin. Ya Rabbi kazdıkları kuyulara başüstü tersine çevir döndür içine düşür ya Rabbi. Ve ya hayran nâsılîn ve ya hayran fâtihe siz yaparsanız ben de söyleyeceğim. Düzelirseniz Allah tevbenizi kabul etsin. Düzelmezseniz ve ne diyor Kur'an. Dönerseniz biz de döneceğiz. Aynı cezalara döneceğiz. Aynı belaları başınıza göndereceğiz. Onun için bir de bunun ve ce cehenneme il kafirine hasira. Esas cehennem hapishanesi siliv hapishanesine benzemez. İnsanları attınız, tuttunuz Birçok suçsuz insanı Silivri'ye yolladınız, ondan sonra şimdi ya sizi Allah cehennem hapishanesine yollarsa bu kadar kul hakkı aldınız, ne olacak şimdi bunun sonu? Ne olacak? Onun için vakit henüz geçmemiştir. Yahudi'den korkmayın. Mason localarından korkmayın. Allah bizi itibarlı kıldıktan sonra kimse bizi rezil edemez. Allah yaşatırsa kimse öldüremez. Efendim o şunu yapar, bu bunu yapar. Bizim bu kadar teşkilatımız bozulur. Korkmayın. Allah için doğruyu söyleyin. Gelmişsiniz kaç yaşına? Ben gelmişim kaç yaşına? Bu saatten sonra yaşadığım kadar yaşamayacağım. Önümüzde ahiret var, azap var, cehennem var. Bak haram ayda tevbeniz kabul edilecek. Allah tevbe kapılarını şu saatte bu gece itibariyle daha geniş açtı. Daha geniş açtı. Yediğim, yemek için, içmek için... İtibar için, hürmet için, mülk için, iktidar için, koltuk için, sandalye için dininizi değişmeyin. Vatanınızı satmayın. Memleketinize hainlik etmeyin. Allah için dönün Allah rızası için. Dönün. Yapmayın bunu ya. Yaptınız yapacağınız kadar memleketi batırdınız ya. Ne uğraşıyorsun hükümetiyle başbakanla, ile Adamlar ne yapıyor ya? Gidiyor orada cami açıyor. Orada hayır yapıyor. Orada muhacirlere bakıyorlar. Bu memleket bu kadar Müslüman'ı barındırıyoruz, ağırlıyoruz ya. Şimdi bu işe çomak sokan iyi niyetli değildir. Değildir. Çünkü burada dünyanın gavuru karşı tarafta. Amerika memnun değilse, değil mi? Biz doğru yoldayız öyle mi? Yahudi memnun değilse, doğru yoldayız. Avrupa Birliği razı değilse, biz doğru yoldayız. PKK memnun değilse biz doğru yoldayız. Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Amin. Allah yöneticimiz, yöneticilerimize istikamette muvaffakiyetler ihsan eylesin. Amin. Hayırlı müsteşarlar nasip eylesin. Hakkı hak gösterip ona uymayı müyessere eylesin. Amin. Batılı batıl bildirip sakınmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Recep-i Şerif girdi dedik. Sümbarek gece itibariyle her gece Allah'ın haram ayının geceleridir. Şaban-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif haram aylardan değil. Bu itibarla haram aylar dört tanedir buyuruyor okuduğum ayet-i kerimesinde. allah Teala 12 ayı tespit etmiştir. Güneş sistemini, ay sistemini, felekleri, melekleri hebo yaratmıştır. Bu nizam cizam içerisinde ayların sayısı Allah'ın gökleri yarattığı günden beri 12 olarak sabit kalmıştır. Amerika Rusya toplansa 11'e indiremez. 13'e çıkaramaz. Hadi. <gülüyor> Toplansınlar. Birleşmiş Milletler karar alsınlar. Ki, benim gezegenlerimi öyle döndürüyorum ben. Onlar benim güneşime ayıma hükmedemezler ki. O zaman 13. ay deseler bütün dünya altısı olur. Ne mevsim kalır, ne gün kalır, ne gece kalır. Hepsi karışır. Saati ne ileri alacağım belli olur, ne geri alacağım belli olur. Şimdi bari saatin şeyle, zembereğiyle oynuyorsun. O zaman onu da oynayamazsın. Şaştı, sistem bozuldu. Tamam mı? Ben sistemi kurdum diyor. Zeyelgedîn-ülkayîm, dost doğru hesap budur buyuruyor. Bu hesaba göre, i̇snâşar aşağı. ilk başta okuduğum Adi Cellesinde, Tevbe Suresinde, 12 aydır buyuruyor. Bu hesap şaşmaz buyuruyor. فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّا اَنفُسَكُمْ Minar bahtun hurum, bunlardan dört taneyi hürmetli yapmışım, haram yapmışım, şerefli yapmışım, yasaklı yapmışım, korunmalı yapmışım buyuruyor. <gülüyor> bu dört tanenin Bukhari hadis şerifinde işte, hadi hadis-i şerifleri reddet, bu dört taneyi tespit et bakalım. Hadi bakalım, ayette yok ismi. Sen i̇şte namaz kılın rekatı yok onun gibi. Bu dört tane ayda hangileridir? Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Zülkade ve Zülhicce'di ve Muharrem. Biri Zülkade'dir önümüzde. İkincisi aydır, önümüzde. Üçüncüsü ve Muharrem aydır önümüzde. Çünkü yılbaşıyı geçtik, Hicri yılbaşıyı geçtik. Bir tane kaldı. Ve Recep'ul Muhtar ve Cuma'de ve Şaban. Cemaziyelahir ile Şaban'ın arasında kalan Recep ayıdır. Dolayısıyla burada üç ay peş peşedir. Selâzüm tevaliyatün üçü peş peşedir. Ve vâhidün ferdun bir tanesi tektir. Tek olan Recep şeriftir. Bu gece haramaya girmiş bulunuyor. Haram ayda günahlar katlanıyor. Sevaplar katlanıyor. Şimdi e bu usta birkaç hadis-i şerif okuyabiliyoruz hemen kısaca. Önümüzdeki perşembe sohbetlerinde tafsilatta Recep ayının diğer faziletlerini konuşabiliriz. Şimdi neyi anlatıyoruz? recep şehrullah Recep Allah'ın ayıdır. Bütün ayları Allah yarattı ama buyurdu ki bir tane kendime seçtim o da Recep ayıdır. Şimdi 13'ün özellik çok değişik bir özellik kazanmıştır. Recebe tazim ve hürmet ve saygı ve ikram Allah'a hürmetten geçiyor sayılıyor çünkü ve men tillâh, Rabbi. kim Allah'ın haram kıldığı hürmetli yasaklı kıldığı şeylere değer verirse onun kalbinde takvalık var Allah korkusu imanı ve saygısı var ki Allah'ın yasak koyduğu şeriat ediyor şimdi bu ayın Nesi yasak tabi bu ayın evvelce harp yasaktı savaş yasaktı işte e, ancak müdafaa-i nefis serbestti. yavrular saldırırsa da git, kessinler seni demez İslam. Ama daha sonra bu nesh edildi. Yani savaş yasaklığı bakımından hüküm kaldırıldı. Müslümanlar savaşa da girebildiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Haramay'ın bir kısmında Huneyn Muharebesine çıktı çünkü. Oradan anlaşılıyor ki bu hüküm nesh edildi. Fakat ne kaldı? Fazileti, sevabı ve günahların kat kat yasaklanması kaldı. Bu katlama işidir. Çünkü Allah'ın haramlarından ne demek? Hürmetli kılmış. Ben istediğimi şerefli kılarım allah Teala. Bu kadar insan yarattım. Yedi milyar dünyada adam var. Kaç tane şerefli var? Şerefsiz çok. <gülüyor> Namussuz dolu. Kaç tane şerefli var? Şeref ne demek Arapça'da? Şeref de Arapça'da. ''İnnel izzete lillahi cemiyat'' ancak Allah sonra öbür halde ne diyor Haşr suresi ''Felillahil izzetü ve lirasûli'' peygamberime de şerefimden verdim ''Velil müminin'' inananlara da şeref verdim diyor o zaman 7 milyardan düştü 1,5 milyara ehl-i sünnet dışında 72 fırka yoldan çıkmış şeytanat uymuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Men fârekel cemaate şibran. Cemaatin yolundan karış ayrılan fakat şeddefinnâr. Ateşe ayrıldı gitti. Ateşe ayrılanda şeref olur. Ne kaldı? Ehli sünnet. Ehli sünnetin içinde de her ehli sünnetim diyen ehli sünnet mi? He? İslamoğlu diyor ki ben sünniyim ama diyor ki Amentü'den kaderi çıkarttım. <gülüyor> Sünni Sünni bir hocayım diyor. Amentü'deki kader fuzuli diyor. Bukhari Müslüm adresinde peygamber fuzuli katmış diyor. Kadere inanmasan olur diyor. Nasıl oldu şimdi sünni? Her sünniyim demekle de sünni olunmaz. Hakiki eli sünnet ve cemaat. Allah şerefimizi artırsın. Amin. Allah harcaya şeref ver. E şimdi Allah Teala peygamberlere izzet vermiş. E efendim... Özel bir şeref vermiş. Aylardan da Recep ayına özel bir haramlık ve hürmetle ve şeref vermiş. Sen buna niye böyle yaptın diyebilir misin? Diyemezsin. Rab bu ki yahlukuma yeşa Habibim senin Rabbin dilediğini yaratır, istediğini seçer. Şimdi bu da Recep ayı seçime tabi olmuş. Allah onu seçmiş. Aylar içinden kendine taksiz et. Yine bir hadis-i şerifinde bu. Hîratullâh'ın <gülüyor> hâlkı. Yaratıkları içerisinde Allah'ın seçtiği ay, zaman dilimi Recep ayıdır. Onun için burada saygı göstereceğiz. Ne demek? Günahlarımız vardıysa, geçen günler alıştığımız, şimdi Recep ayı girdi Allah'ımın ayıdır diye, bir ay bari, bir ay bari o günahlardan uzak durup tevbe etmeye gayret <gülüyor> edeceğiz. Doğru mu? Çünkü hadis-i şerifte e, ne buyuruyor? Receb Allah'ın ayı. Ondan sonra ne buyuruyor? İnne şehrer Recep şehrullah. Receb Allah'ın ayı. Yudâifu fil hasenat. Sevapları katlar. Katlama başladı. E şimdi sen bire 5-10 kazanırken bire bin on bin, 100 bin, yedi yüz, bin milyon, milyar, trilyar kazanacağın bir mevsimde ticaret yapmazsan sana ne derler? Ahmak derler. Enayi derler. Ya bir ay sonra malın beşe düşecek. Şimdi bu mevsimde malın 500 milyon. Ya sen bu malı bekletip de bir ay sonra zarara girer misin ya? Enayi misin ya? Allah sevapları katlamaya başladı. Namazlar, oruçlar, ibadetler sayacağım kısa kısa. Eh, ondan sonra. Ee, ama bu tek taraflı değil. Burada usturanın öbür tarafı da var. Ve muhufi seyyiat günahları siler. E, günahları siler de adam günaha devam ediyor hem de tevbe etmiyor onu siler mi? He? İçkiye devam, meyaneye devam, zinaya devam. Tevbe eden, yok Allah'ın ayı gelmiş, bana ne demiş? E şimdi Allah senin günahını asiler. Recep ayı, Tevbe ayı. Ne buyuruyor her gece? Allah Teala şu mübarek gecelerin bu gece itibariyle başladı. recep Şerif son bulana kadar kalp kulaklarımızla işitmeyi nasip eylesin. Amin. Ne buyuruyor? recep bu Şehri Her gece nida var. Başladı nida. Nidalar çoktan başladı. Duyanlara müjdeler olsun. Recep benim ayımdır. Vel Abdü abdi Kul da benim kulumdur. Ve rahmetü rahmeti Rahmet benim rahmetimdir. Benden başka kimse acıyamaz. Anam baban acısa ne olacak? Gözlerinin önünde ölüme gidersin. Erirsin, kanser olursun. Ananda babanda vah vah vah vah der. Sana bir faydaları olabilir mi? Olamaz. Rahmet benim rahmetimdir. Vel fazlu bir <gülüyor> Lütfu kerem benim yedi kudretimdedir. Kim karışır istediğime ne kadar vermişim? O zaman Nereye getirdi konuyu Rabbim? Ve Recep ayında benden af isteyenleri benim ayım olması hasebiyle kul da benim kulum olduğu için mutlaka affedeceğim. Bak günahlar silinir. Ama af isteyeni diyor. Sen tevbe etmiyorsun. Sen estağfurullah demiyorsun. Allah'a dönmüyorsun. Hala günahlara devam ediyorsun. Sen cehenneme nasıl meydan okuyorsun? Sen Allah'ın azabına ne kadar tahammül edeceğini sanıyorsun? Ve muattim meseleni Ben Recep ayında kim ne istiyorsa istesin vereceğim, Allah buyuru. Özellikle zulme uğramış mazlumlar. Özellikle zalimlerine beddua ettikleri zaman Recep ayı girer girmez anında ...kabul olur anında. Mazlum. Zulme uğramış. iftiraya uğramış. Haksızlığa uğramış. Kocası zulmediyor kadına. Patronu zulmediyor işçiye. Amiri zulmediyor memura. Neyse. Mazlumlar Recep ayında o özellikle 44. sayfede Recep Risalesi'nin 44. sayfesi. Arşın hazinelerinden bir hazinedir. Bu duaya yapışın Hz. Ali Efendimiz buyurdu. Hangi dertli okusa anında Derdi açılır Hangi mahzun okusa anında Üzlü kederi zahil olur Hangi duayı yapsa anında kabul olur İşte bir baba Evladı ona zulmediyordu Gitti Kabe'de haram ay girdi Recep'i bekledi Recep ayı girer girmez gitti Kabe'ye Tuttu elini Bu duayı yapar yapmaz Çocuğu da orada Anında çolak oldu Bütün dünya bunu gördü ya Anında durup dururken yani çolak oldum. Ya. Zulüm çok kötü bir şey. Hele ki baba bedduası, ana bedduası, Allah muhafaza, hoca bedduası. Yani hocanın seni okutmuş yani hakkı var. Anladım? Onun için ben zulme uğradım diye düşünenler. Ben bu sene gidecektim gidemedim. Yani biraz geçen gittim hasta oldum. Ümreden de hastalığımı toparlayamadım. Ben beraat için dua ettim. Beraatımı da aldım elhamdülillah. E şimdi gitseydim birkaç bir şeyler daha ilgilenecektim dualarla. Ama ben gidemedim. Ama şimdi orada benim adamlarım var. Bazı insanları havale ettim. Dün gece mültezemde 20 dakika bana iftira atanların defteri dürüldü. Kabe'nin kapısında 20 dakika durdular. Tabii canım. Vekil de göndeririz. Ne yapalım? Artık yaşlandık. <gülüyor> ya beddua arayan mazlumsa beddua hakkı var. Mazlumsa. Ama adam hem zalim hem de beddua diyor. Bu nasıl oluyor? He? Hem zalim milletin her tarafını mahvetmiş vatanı memleketi bitirmiş adam bir de kalkıp beddua derse bu nasıl oluyor? Ama ben mazlumsam o zaman beddua hakkın var e zalimsen beddua dersem zaten bana dönecek katmerli dönüyor zaten o zaman dikkat edeceksin daha başına ne bela akıyorsun kendine akıllı adamsan kendine beddua etmezsin niye mazlum değilsin zalimsin o zaman siz ne yapacaksınız dualara ağırlık vereceksiniz mesela Suriye'de ehli sünneti kasıp kavuran Milyonlarca insanı muhacir eden, yüzbinlerce insanın evinden yuvasından edip nice kızlara, kadınlara, eli i sünnet kadınlara eşlerinin gözü önünde tecavüz eden, bu Şii Nusayri, Esed rejimi ve İran'ın oraya gönderdiği bir de Lübnan Hizbullah'ın gönderdiği, bu Şia taraftarlarının beş senedir inim inim mazlum Suriye eli i sünnet Müslümanları bu zalimlerine beddua hakkına sahip midirler? Biz de yapacağız inşallah Allah bu şianın gücünü kırsın da Amin. bir an evvel Suriye'de eli sünnet rahata kavuşsun adamı vatanından ettiler ya şimdi bunlar beddua de bilir, mazlum Libya'da işitin elinde adamlar bir kısmı mazlum Irak'ta IŞİD'in elinde bölgelerde insanlar mazlum bassınlar bunlara beddua bunlar hak etmiş ayet tanımıyor hadis tanımıyor Yoldan çıkmış. Müslümanım diyor. Kıblesi şaşmış. Bunlara beddua hadi. 44. sayfede Allah min yeselüke ya alimel hafiyye diye başlıyor. Çok da uzun değil. Yani iki dakikada okunuyor. Manasını da güzel bakın. Recep Risalesi sayfa 44. Hz. Ali Efendimiz buyurdu ki aman bu duaya sarılın arştaki hazinelerden bir hazine size Allah indirdi. Arşta yazıyordu bu diyor. Kaynaklarını vermişim. Şimdi onun için sen istiğfar edersen affedeceğim diyor. Ay benim ayım, kul benim kulum. istiyor musun? Vereceğim diyor. Özellikle zulme uğramış mısın? Seni kurtaracağım. Zalimini kahredeceğim Allah buyuruyor. Onun için ayın kıymetini bileceğiz. Büyük tecelli nazil oldu. Allah'ımızın büyük rahmetleri coşmuş vaziyette. Ve tüstecâbu fî iddâvâd. Recep Allah'ın ayıdır dualar onda kabul edilir. Ve yüferracu fil kurubat Recep Allah'ın aydır bütün sıkıntılar onda ferece nail olurlar. Bütün açılır kapılar. Ne darlık, maddi, manevi borç, harç, hastalık Allah'ın kadir olmadığı bir şey yok. İste ne istersen. Yeter ki meşru iste gayri meşru isteme. İstediğin Allah'ın razı olduğu helal bir şey olsun. Mevla seni de, beni de zayi etmeyecek. şimdi onun için tevbe lazım istiğfar lazım aksi takdirde cehenneme girme cehennem azaplarına uğrama kaçınılmaz olur yani benim receb ayımda gelmiş hala Allah'ın ayı dememiş haram demişim haram ayımın hürmetini korumamış ihlal etmiş içkiye kumara zinaya faize devam etmiş artık ana babasına mı isyan ediyorsa sılayı rahimi kesmiş akrabasını arayıp sormamış muhtaçların elinden tutmamış bu adam Recep ayında lanete çarpılır çünkü bu Recep ayında sevaplar da katlanıyor günahların da katlanma tehlikesi var çünkü neden ben size her zaman bir misal veririm Recep Risalesini hemen baştan aşağı okuyun zaten ay dedim mi gün gibi geçiyor Yarısını da okuyayım diyene kadar çoğu sevaplı ameli kaçırırsınız. Çünkü son bölüm Recep ayında yapılacak faziletli ameller. Recep'in kurbanı da var sünnet. Sıfır Recep kurbanı Recep'i'ye. Hiç bilmiyorsunuz mesela. Recep'in kurbanı da var. Recep'in omresi de var. Recep'in çok faziletli amelleri de var. Katmi de var, zikri de var, istiğfarları da var. Özel, özel. Bunların hepsi Recep Risalesi'nin son bölümünde yazılmış. E şimdi başından Başlarsan hemen kısa vaziyette hangi gün hangi saat hangi gece ne namazı var falan bir kendine hesap cetveli çıkarısın. Hiçbir namazı, ibadeti, duayı da kaçırmazsın inşallahü Rahman. Rabbim faziletli amelleri edaya cümlemizi muvaffak eyleye. Amin. Amin. Efendim, Evvel-i i Şerifin hululu ile müşerref olmamız hasebiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasını hep birlikte üç kere coşkuyla tekrar edelim buyurun. Evvel abi Salavat Şerife. Allahum Salallahu Aleyhi ve Sellem. Allahümme, bariklana fi raja ve şaban ve beligna ramazan, be ramazan. Allahümme, Allahümme bariklena, bariklena, bariklena, bariklena fi raja ve şaban ve belignâ ramadan Allahumma Allahumme bariklena fi racab ve şaban ve belignâ ramadan amin salavat şerife Allahumme salli ala seyyidina ve ala alihi ve sevadi aadede malumatiki ve barik ve teslimen Sa'id radıyallahu anh el-hudriye olacak anlatıyor Değal-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi ev ilk günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim Fekale bana dedi ya Ba' Sa'id girdim huzura dedi bana Ebu Sa'id ne gün biliyor musun dedi sahabeye öğretmese ne bilecekti <gülüyor> hayrı ne kadar çok bugünün ve <gülüyor> Eye Ey Ebu Said ne gündesin biliyor musun azama beraketi o kadar büyük bereketi var ki bugünün kult ve malakip yani bir Allah Ey Allah'ın peygamberi hangi gündeyiz ben bilemedim buyurduberani cibril bana cibril haber verdi Hz Cibril geliyor Allah'tan bildiriyor bildirmezse Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyduramaz ki haşa Ben de onun gibi Bütün şu şeyin fazileti var diyeyim sana şu duayı oku şuna yarar dediğim zaman kaynak gösteriyor muyum? Benim o kitapta yazdığım 100 sene evvel vefat etmiş Maul Aynayn hazretlerinin şen kıytı Moritanya'yı bağımsızlığına kavuşturan Fransızlarla savaşan büyük mücahid Bastonuyla Fransızın uçağını düşüren, böyle büyük keramet sahibi Veli'nin Fatih Kurratk isimli kitabından alıntı yapmışım. Sen şimdi beni mi dava ediyorsun, Maul Aynen Hazretlerimi mi dava ediyorsun? Yarın ahirette hasmım ben mi olacağım, Maul Aynen hazretlerimi olacak? Şu anda türbesi e, tabii o zaman Moritanya'ya dahilmiş. Şimdi Fas'ın en dip köşesinde, Moritanya'ya yakın bölgesinde. Kabri şerifini Allah ziyaret etmeyi bana da nasip eylesin. O mübarek zat. Ben her şeyi kaynaklı söylüyorum ya. Kaynaksız bir şey vermeyeyim ki mesela. Bak şimdi giriyorum kapıdan ha, burada Fikret Efendi. Hacı Fikret dedi ki bana bir kadın illa seninle görüşmek için Eskişehir'de hanımlarla konuşmuyorum. Adetim yok. 30-40 senedir yani telefonlarla falan konuşmuyorum. Fetva falan vermem. Öyle işlere girmem yani hiç. Dolayısıyla dedim ki konuşamazsın hocayla. Nasıl konuşacaksın? Ya beni vekil et dedim diyor. Seni vekil edeyim. Ne oldu? Helallık istiyorum. Ne helallık istiyorsun? Ben dedim ki bugüne kadar bu hoca Kur'an'a aykırı konuşuyor. Şimdi de anladım ki hoca doğru konuşuyor. Ben ahirette ne yapacağım? Gıybet dedikodu, iftira yani. Hakkını helal et demiş. Ben de dedim helal olsun hanım kardeşimize. Yeter ki bu yolu bulsun. Ama kaynaksız iş yok ki burada. Her şeyin kaynağı var. İşte Mevlana'nın Hazretleriyle uğraşır ahirette. Hasımı çok büyük. Mevlana'nın dediğin zaman bastonu kaldırınca uçakları düşürüyordu. Tarihe geçmiş. Moritanya devletini Fransızdan kurtarmış. Öyle mücahit ya. <gülüyor> Sen ne konuşuyorsun ya? Onun kitabı ya. Ayette diyor mu ki Kur'an ayetleri şifadır? Ven Kur'an mavi ve şifa. Kur'an ayetlerinden şifa indiriyoruz. Ayet mi bu? Ayet, sana Kur'an şu ayet şuna şifa, bu ayet buna şifa diye anlatırsa Kur'an olur elli cilt. Sana diyor ki şifa. Bu şifa kime bildirir? Ya hadislerde? Resulullah Efendimiz buyuruyor mu ki? Vücudunun bir yeri ağrıdığı zaman, sahih hadis. Elini ağrıyan yerine koy. He? Diyor mu bunu? İzâ? Teellem teelleme te şeyhün min cesedike fe yedeke alellezî يعلم ye acı duyduğun yer ediyor elini koy diyor mu? Ağrıyan yerine koy diyor mu? Koy diyor. Ondan sonra oku diyor. Ne oku diyor? He? Söyle bir taneniz. <gülüyor> Fatiha var, kulhu Allah var, say isterdi. ama özel de biliyor. Eûzu bi izzetillahi ve azametihi min şerri ma ecidu ve uhâziru. Şu bulduğum, hissettiğim ağrı ve sancıdan ve daha beter ağrısının artmasından, sakındığımdan dolayı Allah'ın izzetine ve azametine sığınırım. Eûz'ü var mı? Billahi Allah'ın adı var mı? İzzeti var mı? Azameti var mı? Sıfatları var mı? Nereye okuyorsun bunu? He? Ağrıyan yerine elini koy, oku diyor. Biz de diyorsun ki ayet-el kürsü oku, üfle diyoruz. Ne farkı var? Resulullah Efendimiz sahih hadiste bu var. Ya hadis gelir ya da evliya Allah'a ilham gelir. Mevlana Hazretleri de kendisinden evvelki velilerden, onlar velilerden silsile yoluyla, şecereli vaziyette bu ilimleri, havas ilmini, Kur'an'ın faziletleri. Ben sana büyü yapma diyorum. He? Cinciye gitmi diyorum. He? Ben sana Hangi yanlış yolu gösteriyorum? Ağrın sancın varsa, başın ağrılsa levenzelina, karnın ağrısı, şu ayet, şuran ağrılsa bu ayet. Bunda dine hakaret var mı? Ya ağrıyan yerin neresiyse oraya elini koy diyor. Daha ne diyecek? Ve bu hadisin kaynağı sahih. Ağrıyan yere Allah'ın adı okunur muymuş? Ayetel kürsü değil. Yani ağrıyan bir yerim neresiyse oraya elimi koyup Euzubillah ve azameti deyince Allah'ın adını okumak İslam'a hakaret olsa dini değerleri aşağılamak olsa Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yerine elini koy Allah'ın azametini, izzetini, ismini, sıfatını zikret sığın diyor Resulullah mı hakaret etti şimdi Allah'a Kâinatın efendi söylüyor neren ağrıyorsa oraya e belden aşağına ağrıyorsa ne olacak Resulullah bana buyuruyor ki, ayağın ağrıyorsa ayağına koy. Yeter ki ne olmasın? Diz kapağı ile göbek arası açık olmasın. Diz kapağı ile göbek arası avrettir. Bunun dışında avret değil. Neresi ağrıyor? Peki ağrıyan yerin avret yerinde olsa, o zaman donunun üstünden elini koyabilir misin okurken? Mesela baldırın. Baldırın avret. Dizden yukarı açamazsın. O zaman ne yaparsın? E donun üstünden okursun baldırını. Bunda anlaşılmayacak bir şey var mı? Ama buna dini aşağılamak diye bir şey gelebilir mi ya? Ahtel kürsü oku ağrıyan yerini öflediyorsun. Ya. Ne var? Madem Resulullah Efendimiz Allah'ın adını okumuş tuvalete girerken Bismillah demeden girersen bütün cinler çıplak seni seyrediyor. Say hadis. Cinler seni görmesin. İstiyorsan tuvalette, banyoda bismillah dersen cinlerin gözü örtülür diyor hadis. Şitruma ne abi ne abi cin bismillah. Ya diyorum sayın savcım diyorum. Hakime diyorum şey hanımınla eşleşeceksin diyorum. Donlağınızı çıkartmadan evvel bismillah demen lazım diyorum. Bismillah demezsen çocuk ne olur? Çocuk ne olur? E şimdi ben kanımımla ilişkiye gireceğim. Bismillah diyorum şimdi. dini hakaret mi oldu? Allah Allah. Ya ben anlayamadım. Sizin içinizde anlayan varsa beri gelsin. İslah ya Rabbi hidayetine. Ya Rabbi alemin ve ya hayrun nasırın. Ben ne diyeyim ya? Şimdi Cibril bana haber verdi. Ne demek Ne demek istiyorum? Ya ayet olur, ya hadis olur, ya da Evliyaullah'ın ilhamatı olur. Biz Nakşi tarikatındayız. Beş bin kere la ilahe illallah deyin diye bir hadis yok. Ama i̇mam Rabbani'si, Halid-i Bağdat, bütün ulema evliya en az beş bin demiş. Nereden çıkarttı bunu? Çünkü Evliyaullah'a ilham gelmiş. İlham bize delil olur. Biz onunla amel ederiz faziletli amelde. Ama halel haram, haramı helal edecek yanlış bir şey olursa keşif hatası. Onu zaten şeriat bize ölçü vermiş. Ama menzilden sünneten haseneten güzel bir çığır açana da sevabı devam edecek diye de evliya'ya, ulemaya siz de böyle bir şeyler geliştirebilirsiniz diye de sahih Müslim hadisinde yol vermiş. 13. Şahnak Beş 5000 rakamını koymuş. Abdülkadir Geylani radıyallahu anh, demiş ki şunu okuyan şu sevabı var. Hadiste yok. Niçin Allah'ın dostu İlham gelmiş Büyük veli Şazeli tarikatından Kollarından kendi tarikat kurmuş Büyük evliya e O da bir ilhamla bir kitap yazmış Anlatabildim mi? Kendimizi uyduramayız Ama Allah dostlarından gelen Kaynaklara itibar ederiz Ama istiğfar risalem var İstiğfar risalesinde de Öyle istiğfarlar var Bir de küçük istiğfarat-ı mınkıza var Kurtaran istiğfarlar Hasani Basri Hazretlerinden direkt rivayet geliyor. O haftalık hatim. Kısa kısa 7 günün istiğfarı bölünmüş o küçük risale. O kurtarıcı istiğfarlar. Ama ne manaları var? İşte bu tarafı solda da manaları var. Sağdan Arapçası zikrediliyor. İstigfar risalesiyle hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinde bir gördü. Bir hoca hanım İzmit'ten bizi aradı yani o zaman haber verdiler bana. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret ettim. Baktım elinde istiğfar risalesi. Ben bunu çok beğendim demiş. Sallallahu aleyhi ve sellem rüyalardan din olmaz ama müjdeci rüyaları alırız. Çünkü içinde sırf hadis var. Başka bir şey yok ki. İstiğfar risalesi. O hacimlidir biraz. Kurtaran istiğfarlar kısadır. Recep ayında istiğfar işimizi geliştirelim inşallah. Af isteyenlere müjdeler olsun bu ayda. Başladık. Hepimizin son nefeste imansız ölme tehlikemiz var. Yaptığımız günahların son nefeste bizi kafir götürme tehlikesi var. Şimdi içki, kumar ve uyuşturucunun belalarını yazdım kitap. Bir iki haftaya çıkacak inşallah. O kitapta öyle rivayetler yazdım ki, aklınız durur. İşte Fuldaylı Yaz gibi, sahabe görmüşen tabin, en hayırlı tabakadaki en büyük veli Mekke'de kabri şerifi. O zat diyor ki: "En iyi talebelerimden biri öldü de ondan daha iyi talebem yoktu." diyor ki o o Ay, ilk 3 asır yani düşün. O kadar mübarek, takva falan falan. Bir de öldükten sonra rüyamda gördüm cehenneme götürülüyordu." diyor. "Dedim senden daha iyi talebe yetiştirmedim. Senin halin nicedir?" İşte orada yazdım uzun bir tafsilat. O dedi ki bende şöyle şöyle şöyle günahlar vardı. Kimse bunları bilmiyordu diyor. Onun için diyor son nefeste imanımı Allah söktü aldı diyor. Yani kitap çıkınca tafsilatla okursunuz. Ama bir tanesi neymiş biliyor musun? Bir doktora gittim diyor. Senede bir kadeh şarap içeceksin. Hastalığın yoksa geçmez dedi diyor. Senede bir kadeh içerdim diyor. İmanın bundan gitti diyor. Çünkü hadis-i şerifleri orada dolu yazdım. İçki içen Allah gömleği söktükleri gibi adamın üzerinden imanını söker alır kalbinden diyor. Kemal yenzu ahadukumul kamisa min rasi. Gömleği nasıl yani atleti falan başından çıkarıyor. İmanı öyle başından çıkarıyor. Ne hadisler yazdım. Ne lazım o kitap çıkacak. Bu uyuşturucuya müptela olanlara ulaştırmak lazım. Bu içki içenlere ulaştırmak lazım. Mübarek haram ay üç aylar geldi. Hala tevbe etmeyen günahkarlar var. Bunlar son nefeste iman tehlikesine gidebilirler. Biz de gidebiliriz ama içkide önemli bir tehlike var. Son nefeste gelip imanın gidiyor. İçkide böyle bir özellik var. Hiçbir günahta olmayan özellik diyor. Bütün alimlerden rivahatler yazdım. 220 sene mağarada ibadet eden bers Haşır suresinde işaret edilen, niçin kafir öldü? Kıssasını yazdım. Yazdım da yazdım. Okumak lazım. Ben hepsini nasıl anlatayım? 13. Kalpler ölür. Son nefeste gelir, adamın imanını Allah alır. Son nefeste panik olur, şeytan gelir bir yandan ne diyor biliyor musun adama? Ben diyoruz, kendi alanın suretine gülüyor. Kim ölmüş? Amcan. Kim ölmüş? Annen. Kim ölmüş? Baban. Şeytan o şekle geliyor. Sen de tam ölüm şekeratındasın sarhoş. Geliyor ne diyor biliyor musun? Oğlum diyor, ben Müslüman öldüm, çok zarar gördüm. Meğer Yahudilik kalkmış. seni bari kurtarayım diye geldim diyor. Bunu Ruhul Beyan tefsirinde yazıyor. İsmail Hakkı burada yatıyor. Evet. En yakınının sevdiğin suretine gelir, ben önceden gittim, Yahudilikten veyahut da Hristiyanlıktan başka çıkar yol bulamadım, der. O da ona uyar sevdiğini görünce diyor. Çoklarının imanını bir bardak suya aldım diyor İblis. Biz saç-ı şerif suyunu Allah rızası için dağıtıyoruz, bütün 50 bin tane, 100 bin tane, hayır sahipleri Allah razı olsun. Dağıtıyorsun, adam kalkıyor onunla, adama, hastasına şifa diye parayla satıyor. Bu ne namussuzluktur ya? He? Ondan sonra haberlere ne diyor? Aaa Halk TV, Malk Hoca tesis kurmuş. Su tesisi. Vallahi ya. Bütün tesisi gösterdi. Ben kurdum diye. Bizim avukatta ne yapıyor belli değil. Mübarek. Bir davalar kazandı mı mübarek. <gülüyor> Allah kazandırsın. Fatih Efendi kardeş. Ya bu kadar iftira olur mu? Su tesisi açmışız ya. <gülüyor> Allah Allah. Yani bunlar durmaz arkadaş. Bunlar durmaz. Ya hortlamış bir zihniyet var. Ya tutturalım bir duaya. Ehli sünnet çok zulme uğramış. Müslümanlar perişan ya. Myanmar'ı unutmayalım. Ne olur iki salavat arasında yalvaralım. Doğu Türkistan'ı unutmayalım. Mısır'daki hapistekileri, kardeşleri unutmayalım. İdam bekleyenler var. Filistin'i unutmayalım. Gazze'yi unutmayalım. Yemen'deki El-Usreti unutmayalım. Libya perişan yanıyor ateş olmuş eli sünnet unutmayalım. Irak'ta eli sünneti bütün hocalarını kesiyorlar doğuruyorlar Şia unutmayalım. İran'da eli sünnet cami açamıyor, medrese açamıyor perişan eli sünnet İran'da onları unutmayalım. Türkiye'de birçok zulme uğramış eli sünnet kardeşler var onları unutmayalım. He? Asla geri çevrilmez. Şu kadar ümmetsiniz, şu kadar milletsiniz. Saçını sakalını Allah yolunda artmış dedeleriniz var. Kundakta bebeleriniz, günahsız sabileriniz var. Bir şey tutturamayacak mısınız hala be? Ben anlamadım gitti bu işten ya Rabb. alemi bu Suriye niye toparlanamadı bu? Mahvoldu eli sünnet ya. 5 sene kurban olduğum Allah'ım. Kutuplar var. Üçler var. Yediler var. Kırklar var. Ebtal var. Hızır Aleyhisselam var. İlahi Aleyhisselam var. Yani hayatta devrede olanları söylüyor. Gavs var. Bütün dünyada bir tane gavs var. Allah kimi seçtiyse. Herkes tabii kendi mürşidini bu usta öne çıkarıyor. E peki bir dua tutturma zamanı gelmedi mi? Geldi geçiyor. Ey Allah'ın velileri. Ey Allah'ın dostları. Allah'tan isteyin, devreye girin. Bu ümmetin kurtuluşu için yetişin. Allah dostlarına da rabıta yapıp, huzur üzere ne olur ümmete yetişin. Şefaatçi olun, aracı olun, vesile olun. Rabbiniz sizi kırmaz. Bizim Allah'a yüzümüz yok. Biz günahkar ümmetleriz. Ama siz sabihliğinizden beri günah işlememiş, Efendim günahsız değil ama günahtan sakınmış müttakı insanlarsınız. Sizin hatırınızı Allah kırmaz diye müracaat da edelim inşallah. Kendimiz beceremiyorsak aracılarla bir iş görmeye çalışalım. İbn-i Abbas <gülüyor> radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. <gülüyor> Recep'in ilk günü yarını tutsa üç senelik günahına kefaret. İkinci gün iki senelik kefaret. Yani cumartesi. Üçüncü gün bir senelik kefaret, yani pazar, ondan sonra her gün bir aylık günah kefaret Şimdi yarın tek tutulur, ee, hadis-i şerifte cuma günü oruçla tahsis etmeyin, gecesinde kıyamla tahsis etmeyin, vardır, bu devamlı adet yapanlaradır. Ama eğer ki e, ilk gününün orucu hakkında hadisler varsa, ki vardır, o zaman tek de tutulabilir. Tek de tutulabilir. Neden? İlk günü tutmanın fazileti varidi olduğundan. Ama hadis-i şerifde cumayı oruca tahsis etmeyin. Tahsis etmeyin şu. Sadece cuma tutuyor. Her hafta tutuyor falan. Bunu yasaklıyor yani. Onu da hadis vardır. Doğru anlamak lazımdır. Ondan sonra buyuruyor Selame bin Kaş radıyallahu teala hatta rivadet ediliyor. ediliyor. Recep'in Recep ilk gününü kim tutarsa Tebadüt an cehennem bir kadar mı abi ise gökler ile kadar uzaksa cehennem o adamdan o kadar uzaklaşır. Yarınki günün orucudur. Yine hadis-i şerifleri vaatte Recep'in günü oruç tutarsa gökle yer arası kadar günahları ondan uzak olur. Yani günahlar bir daha sana dönmez inşallah. Evet. Bu hususta da hadis-i şerifler çoktur. Recep'in ilk gününü tutan bir sene sıralı oruç tutmuş gibidir. Bu müjdeyi de veriyorlar. Bir Recep'in bütün günlerini tutmak da var. 20 güne kadar hadiste özel müjdeleri var falan. Sahabe-i bir yaşlı zat geldi. Dedi ya Resulallah ben dediği hepsini tutamam. Yarısını tutamam. 10 günü tutamam. Bana dedi bir yol. Buyur ona ki ilk gününü tut Orta gününü tut. Orta ne gün biliyor musun? İki hafta sonra Cuma. Haftaya Cuma değil, bir dahaki Cuma 15. eder. Anladın? Bir de son gününü tut. Son günü işte takvimi bilmiyorum. Tabi bazı kere gökteki ayda 29-30 değişiyor. Son gününü de tutarsan Fe ne getirdin? Allah'a bütün ayın tutanların sevabı neyse sana onu verecekler. Çünkü bire kaç verirler? Feinler Hasenet'e bihaşt emsani. On misliyle mukabele göreceksin. Şimdi sağlın saati yerinde olanlar bu ihtiyar zatın işiyle hareket edeyim demesinler. Ama yine de ben gencim ama sıcakta çalışıyorum. Helal lokmasını çoluğumu çocuğumu kazanıyorum. Zor oluyor bana diyenler var. Herkes benim gibi yangel yatmıyor tabii ki. O zaman onlar da bu müjdeden yani çalıştıkları için yararlanabilirler. Efendim üç günle beraber zengin Allah Celle Celaluhu çok verir çok. Şimdi bir daha gelelim. Önümüzdeki hafta Perşembe sohbet var ama Cuma akşamına girdiği için Perşembe kaçıyor. Onları söyleyeyim. Elibeyt imamlarından rivayet. İmam Ali Rıza Efendimiz Hazretem torunu. Meşhed'de yatıyor İran'da ben ziyarete gittim. Babası Musa Kazım Hazretlerinden, o babası Caferi Sadık Hazretlerinden, o babası Muhammed el-Bakır Hazretlerinden, o babası Ali Zeynel Abidin Hazretlerinden, o babası Hüseyin bin Ali Hazretlerinden, o babası Ali ibnü Talib Hazretlerinden ya Rabbi burada ismi zikredilen ehl Beyt imamları hürmetine bu gece hepimizi affeyle Ya Rabbi. Amin. Şu şecere silsile hürmetine cümlemizi mahfret eyle Ya Rabbi. Allah'ım Ya Rabbim açmadık bir bela başımızda bırakma Ya Rabbi. Amin. Şifa vermedik dert bırakma Ya Rabbi. Amin. Halletmedik müşkil bırakma Ya Rabbi. Hidayete erdirmedik bir dalalette çolup çocuk bırakma Ya Rabbi. Amin. Namazsız, abdestsiz, kusursuz, taretsiz bırakma Ya Rabbi. Amin. Borç bırakma üzerimizde Ya Rabbi. Alacaklı bırakma Ya Rabbel Alem. Amin. Hepsini lütfunla ödettir Ya Rabbel Alem. Ya, ya, ya. Bu öyle bir silsiledir ki evet diyorlar ki bu İmam Ali Rıza'nın silsilesiyle Hazreti Ali'ye gelen bu isimleri okunsa diyorlar sırf isimleri okunsa deliye üflense akıllanır diyorlar. Ama işte bizim gibi deliler akıllanmaz. Bize ne okursan oku. Çok büyük silsile bu. Her kim Recep'in ilk gününde oruç tutarsa yarın Allah'ın mükafatına heves edecek. Riya yok. Sırf Allah için. Ve cibetle cenneti kesinleştirir. Ortasından tutarsa Rabia e ve Muzar kabileleri kadar adama şefaatçi olabilir. Son günlü tutarsa Allah onu anasına, babasına, kız kardeşlerine, amcalarına, kalalarına, dayılarına, teyzelerine, tanışlarına, komşularına Şefaat çıkılar cehennemi hak edene bile şefaat etme etkisi verir. Yani şefaat haktır. Tabii ki Müslüman olmayana şefaat çökmeyecektir. Müslüman olduktan sonra Allah kullarını affetmek için bahane istemektedir. Bundan dolayı da istediğini istediğine şefaat çıkılar. Ama bu recep oruçlarında böyle bir fazilet var. Yine hadis-i şerifte oruç faslını bitireyim. Ben sallam evveleka mizmdir recep. Kim Recep'in ilk perşembesini tutarsa, yani ne zaman? Haftaya. He? Haftaya. Önümüzdeki perşembeyi tek tutsa, tek. Yani hakkana, onu cennete koyması Allah üzerine hak olmuştur. Sırf önümüzdeki perşembedir. Bunda tutabilirseniz ne âlâ olur. Şimdi gelelim, tabii harama yorucu var. 900 sene ibadette, o çok mühimdir. Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri bilir. İlmi halde söylüyorum. Yani hadis-i şeriften telalet var. O da Recep ayı bitene kadar, Şaban'da, Ramazan'da yok. Sırf Recep ayı haramdır çünkü bu arada. Recep ayında perşembe, cuma, cumartesi, 3 gün. Ekleyen, ketiballahu ibadet, tizamiyet sene. Bu da efendim birçok hadis-i şerif kaynağında vardır. Bazı rivayetlerde 900 sene, bazı rivayetlerde 700 sene, bazı rivayetlerde 2 sene. Sıralı ibadet etmiş sevabı vardır. Allah'ın bize en büyük rivayetle muamele edecek inşallah. Hz. Enes Söyge Resulullah'tan bunu işitmediysem şu iki kulağım sağır olsun diyor. Ya bu Perşembe, Cuma, Cumartesi harama yorucudur. Haram aylara mahsustur. Başka aylarda bu fazilet yoktur. Bu ayda zaten dört tane hafta ya vardır ya yoktur. Bilmiyorum çünkü belki sonu şeyden çıkarsa cumartesi denler çıkarsa 3'e bile inebilir. Çünkü başı perşembeyle girdiği için, bu perşembede Recep'ten sayılmadığı için burada 3 gün tahakkuk etmiyor haramayda. Bu başta etmiyor tahakkuk. Ama önümüzdeki hafta için konuşuyorum. Perşembe, cuma, cumartesi işte 2-3 hafta en azından haramay orucunuz var. Allah Teala kuvvet versin. Kudret versin, imkan versin Fazl-ı Kerem'iyle. Nasip eylesin. Amin. Dergi çıkmış, Recep Şerif'le ilgili ne var, ne faziletli ameller var, efendim çok sonunda ne dualar var, bizim özel yazılarımız var. Yani bunları okuyun. Mesela, ne yazmıştık? Hayrettin Karaman'ın, ben muaviyeyi sevmem, radıyallahu teala, haşa, sözü ehli sünnet alimlerinin ittifakıyla batıldır ittifakıyla batıldır. Bu çok önemli. Bu yazımı özel hazırladım, uğraştım, yazdım. Bunu mutlaka okuyun. Ehli sünneti müdafaası, sahabe müdafaası. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Ahir zamanda sahabe makaret edecekler. O gün bildiği hadisleri gizleyeni Allah'ın meleklerin insanların laneti olsun. Ben bu lanetten kurtulayım diye bu dersi yazıyorum. Siz de bu lanetten kurtulup yayasınız. Sahabeye sevmem, memmem hareketlerine asla razı gelmeyeceğiz. Sahaben hepsini seviyoruz. Elhamdülillah. Şimdi burada bütün rivayetler yazılmış. E dergide birçok malumat verilmiş sayfeleriyle. Bunlarla amel edersiniz. Tabi biliyorsunuz bir de İslamoğlu'nun, Adem Aleyhisselam'ın babası var lafı çıktı. Bunun da hakkında Hüseyin Avni Hoca'nın çok güzel bir yazısı var. Güle güle, kırıla kırıla okursunuz inşallah. Ehli sünnetten çıkanların ne duruma düştüğünü görürsünüz inşallah. Evet. Derginin yazıları ehl sünnet müdafası, şiaya reddiye ile doludur. İtikadımızı korumak için hedeflenmiştir. Bundan dolayı bu dergiye sahip olmak, ehl sünnete müdafaa etmek demektir. ehl sünnet müdafası destek bekler. Desteksiz bu işler yürümez. Bütün dünyanın gavuru bidat ehli bizimle uğraşıyor. Siz de ona göre davanıza sahip çıkacaksınız. Bunu görüyorsunuz işte. Ben anlatmama ne acet var. Biz geleceğiz. Benim bu rahatsızlıklarım tam geçmediği için Sizin de bu aradaki Köprünüz bitmediği için Tamam mı? İmza kampanyası yapın köprüyü bitirsinler O zaman hep ayda geleceğim inşallah Yakında bitecekmiş he? He? Tamam Şimdi bu durumda arkadaşlar 4 Haziran mıydı? 4 Haziran Cumartesi yani Haziran ayı, Ramazan-ı Şerife birkaç gün kala, Cumartesi, gecesi, akşam namazında burada olacağım inşallah. O zamana kadar siz yayınları takip edersiniz. Miraç gecesi, Berat gecesi, gelen gelir gelmeyen, televizyondan, radyodan takip edersiniz. Allah Teala cümlemizi cennetinde cem eylesin. Amin. Şimdi duaları yapalım, Arapça duaları yapalım. Önce Arapça duaları yapalım inşallah. Ha onu da söyleyelim. İnşallah haftaya mescitte sohbet olacak inşallah. Ahmet Yesevi Derneği'nde sohbete başlayacağız akşam namazında. Akşam namazından inşallah rahman mescide döneceğiz. Amin sübhanarabbil aliyil alil vel وهاب. Evet. rabbil âlemin. Salatu vesselam ala seyyidil merselin. Muhammed ve âli Allahümme ya Ali ya azim Ya alim ve ya halim La ilahe illa anta ulan a'abudu illahi Yakin fa'afu anna u'anfina ve teqabbel minna İnneke entes sami'ul alim Allahümme izahannâ nebiyyana Muhammeden sallallahu te'ala aleyhi ve sellem mâhu ehlüh Allahümme izahannâ şuyukhana khayral jezâ Allahümme rabbanâ atinâ fi dünyâ hasanâ fi l'âkhirâti hasanâ ve qînâ azâb an-nar Allahümme izahannâ nesaluk al-jenneh نعوذ بك من النار nazar Allah nasır ve rıdak ve el jannah Ne gurur bükem istehlak ve el nazar Allah nasır ve el jannah ve maqar rabbil amin qabliu amel Ne gurur bükem el nazar ve maqar rabbil amin qabliu amel Allah nasır ve el kamil mahezelek ve el nabi bükem Muhammed sallallahu taala aleyhi sallam Ne gurur bükem şerim istehlak ve el nabi bükem Muhammed sallallahu taala Amin Allahumma na'cudubna sharra kulli 'ajili wa ajili min kulli wa ajili Allahumma qadafaj nurana Allahum salli ala sayidina Muhammed ve ala ali Muhammed. Allahum إلهنا تعرض لك في هذه الليلة المتعرضون وقصدك القاصدون أما لفظلك ومعروفك الطالبون ولك في هذه الليلة نفحات وجوائز عطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها ممن لم تسبق له العناية منك bahanap nüعبادuk al fıkra öylek al muamelon fadıl kabı mağrufek fain küt ya mevlana tevadül teviyazi ilayla alahadımın halıq ve judaleye bir gaydete min gutfek fucul ala sünah muhammed wal sünah muhammed judaleye amin allah mamin allah muhammed Valehi mescabiyi el hikme, mavalı el nüme, fmağadı el gusme, va cümbi bin min külşu, ve la tehuzni ala, ve la tehuzna ala gırat, ve la ala gafle, Allah fe inneke l-vâsiatu r-rahmatü, el-bediyatü hikmetü, fâ'atın al ve s ve-şükrâ vel-muâfâh, t ve-sabrâ, ve-sıdqâ ve-alâ evliyâîk. Ve-atın al-yusrâ ve ve İl Müslimîne vel Müslimât vel Mü'minîne vel Mü'minât. Ve Allahu salla ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve Selleme teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ya Rahimin, ya Ya gecede ne lütufların var, ne tecellilerim var, dostlarına ne ikramların var, tevbe çok ikramların var, günah işleyenlere var. Ya Rabbi biz Bugüne kadar işlediğimiz küçük, büyük bütün günahlardan, hatalı da olsa, kasıtlı da olsa, seheven, amden, ne işlediysek, kurban oldum sana Allah'ım. Hiçbirinden razı olmadık, memnun olmadık. Hepsinden nadim olduk, peşiman olduk. Tevbe ya Rabbi, estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. El-Azîm el-Lezî La-İlahe İllâhû El-Hayyel-Qayyûme ve tûb ya Rabbi bulerdiğimiz günden bu yaşa kadar, bilerek bilmeyerek kastan hatan seheven hamden, günaysa gayr ve günah kebahir cinsinden, her ne işlediysek tevbe Ya Rabbi estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, el-azîm el la ilahe illa el-hayyel-kayyum ve -tûbüyle. Cemii hatalarımızdan estağfirullah estağfirullah estağfirullah'al estağfirullah azimel lezi la ilahe illahu el hayy el ve tubu iley tebedam cin zalim lin nefsi la ymliku en nefsi nef ve la darra ve la ve la hayaten ve la nushura cümlemizi bu saat tahfele mağfiret et. Mübarek gecede bütün müzdiflere mağfiret vaadettin. Tahkika ile ya Rabb. Lütuf Kerem'inle cümlemize muamele eyle. recep Şerif'in hürmetini muhafaza edenlerden eyle. İhlal etmekten muhafaza eyle. Haramlara, günahlara karşı cümlemci kalplerine ikrah ilka eyle. İbadetlerine karşı sevgi, muhabbet, şevk ve aşklar ihsan eyle. Oruçları kolay getir. Gece namazlarını kolay kıldır. Allah'ım ibadetlerimize döndür. Allah'ım zikrine, şükrüne, ibadetine karşı bize yardım eyle ya. Rabbi. Elimizden tut bu tembellik halini izale eyle uyku halini izal eyle. az uyku ile iktifa etmek nasip eyle hastalıklarımıza acil şifa dertlerimize deva Allah'ın burada olan hastalara bizden dua isteyen bütün hastalara ameliyat olacaklara komada yoğun bakımda olanlara ya Rabbi, senden gayrı her şeyden ümit kesmiş olanlara şifalarından bir şifa ihsan eyle devalarından bir deva ilka ile rahmetlerinden bir rahmetle Kuşat kapla hepimizi, hastalarımızı Ya Rabbel Alemin! Bereketlerinden bize inzale ile Ya Rabbel Alemin! Veya غَيْرُ النَّاسِر۪ينَ وَيَا غَيْرُ fatihin, Ya Rabbi, Sen bu cennetin, Zekeriya Efendi Dernekte hizmet eden, Fikret Ben kardeşlerinden, bu Bursa'da hizmet eden kardeşlerimizden, cemaatlerimizden, her ne hastalıkları olan, hastalığı olanlar varsa, şun mübarek saatte Ya Rabbi, dertleri gider Ya Rabbi! Şifa sen yaratırsın ya halka ile ya Rabbi hiçbir bir de bırakmayacak şekilde yarat ya Rabbele alem Ve ya gayrün nâsırin ve ya Sen fazl-ı -e bizden evvel ölmüşlere rahmet eyle Kabirle nur ile derecelerini âle eyle. Bizden hak sahibi olanlara erbabı hukuku bizden razı eyle Mahşere çıkmadan evvel, kabire girmeden, ölmeden evvel Hak sahiplerine haklarını ödememizi nasip eyle Haklarını helal ettirmemizi nasip eyle Mahşere kul hakkı ile çıkartma bizi Ya Rabbel Alemin Helal etmemekle direnenler varsa tarafından sen onu razı eyle Ve ahirette bize cehennem yüzü gösterme Ya Rabbel Alemin İlk giren zümreyle ile girmek nasip eyle Azap görmemek nasip eyle Cehenneme bir an olsun girmemek nasip eyle Ya Rabbi biz dayanamayız zayıf yarattın Kurban olduğum ne olur gücümüzün yetmeyeceği Azapları yükleme bize Ya Rabbi Belaları yükleme bize Ya Rabbi sen bizi hıfzınla muhafaza ile ya Rabbi. Kurban olduğum sana Allah'ım. Sen davalarımıza beraatlerle neticelenmek nasip eyle. Bütün mahkemesi olanlara da hayırlı beraatler ihsan eyle. Haksız yere hapse girenleri tahliye eyle. Zulme uğramış mazlum Müslümanlara nusret eyle. Filistin, Yahudinin hapishanelerindeki Filistinli mazlum Ehl-i Sünnet Müslümanlar. Binlerce, on binlerce. O ya Rabbi Sisi'nin hapishanelerinde, ya Rabbi yüzlerce Müslüman kardeşlerimiz. Dünyanın neresinde zulme uğramış Ehli sünnet mazlum Müslümanları, mübarek gece hürmetine onların canlarını vallaha, hırzlarını, hasiyetlerini, kafirlere, münafıklara, zalimlere haram eyle ya Rabbi. Dokundurma ya Rabbi. Amin. Kurtar ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen fazlaka o zalimleri kahru, mahvu, perişan eyle. Allah'ım sen bir an evvel hapishanede esir Müslüman mazlumleri, Çin'in hapishanelerinde ne Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz var, Allah'ın dünya nerelerinde, Bangladeş'inde şimde, şurasında, burası. Bildiğimiz, bilmediğimiz, duyduğumuz, duymadığımız. Neyli de alimlerden, mazlum da. İdam kararı almış olanlar var. Hakkında idam kararı vermiş. Öyle bekliyorlar. Allah'ım sen bu gece hürmetine Allah'ım. Sen harama hürmetine dokundurma Ya Rabbi. Amin. Hürmetlerini koru Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen Fazıl Kerem ile Filistin'e yardım eyle. Gazze'ye yardım eyle. Amin. Yahudinin ablukasını kır Ya Rabbel alemi Amin. Bu açık hava hapishanesini feraha çıkart Ya Rabbi Amin. Her taraflarına nefes alacak hale getir Ya Rabbi Amin. İlaç gıda yardımlarını ulaştıracak şekilde hürriyetlerini nasip eyle Amin. Hayırlı devletlerini bir an evvel kurdur Ya Rabbi Amin. Ya Rabbi Libya'yı ehl-i sünnette tahim eyle Amin. Mazlum Müslümanlar oralarda IŞİD'den Ya El-Kaide belalarından halas eyle Amin. Ya Rabbi Suriye'yi El-Kaide'nin işit belasından halas eyle Esad belasından kala ile, PYD PKK belasından kala asa ile, Sünnet mazlum Müslümanları kala ile, Yahudi'nin Kürdistan projesini iptal ile. Sınırımızda bir Kürdistan kurup bizim sınırımızı da içimizi böldürmek isteyen Yahudi'ye fırsat verme ya Rabbi. Amin. Yahudi uşaklarına fırsat verme ya Rabbi. Amin. Ermeni döllerini kahre ile, mahve ile, perişan ile. Ocaklarını batır, bombalarını ellerinde patlattır ya Rabbi. Amin. Veya kair al nasırin veya Askerimizi, polisimizi, hıfsınla muhafaza ile. Allah'ım, harama geldi artık. Yasak ettin savaşı sen. Şimdi bu yavurlar Ermeni dölleri durmaz. Nerecep bilir ne şaba, ne haram bilir ne helal. Bunlar bilmiyorsa sen onlara hatterini bildir ya Rabbi. Amin. Harama hürmetine askeri polisi zırhınla vikaye ile ya Rabbi. Amin. Kurşun işletme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi evler ocaklar ateş düştü. Analar babalar ağlıyor. Sabiler yetimler hürmetine. Ya Rabbi 400 tane şehit olmuş sırf birkaç aydır. Ya Rabbi bu şehitlerin kanları hürmetine. Bu vatanı bize emanet eden Hazreti Fatihlerin, Yavuzların, Kanunilerin şurada Harp Meydanı'nda, Kosova'da şehit olmuş büyük şehit padişah Murat Hüdavendigar hazretleri hürmetine. Allah'ım bu padişahlarımızın ondan sonra bize emanet eden ecdadımızın Çanakkale'de şehit düşmüş 200 bin 300 bin şühedanın kanları hürmetine ve bugüne kadar gelen bütün asker polis şehitlerimizin hürmetine kanları hürmetine Allah'ım yetimleri hürmetine sabideki emzikli bebekleri hürmetine sabilerin hürmetine bizim günahımız var onların günahı yok onların hürmetine kurban olduğum sana sen fazlı Kerem'inle yaylımdaki günahsız behaim hürmetine. Allah'ım şu PKK'yı bitir ya Rabbi. Amin. Bir daha barış masası, barış masası kurdurma ya Rabbi. Amin. Çözüm süreci gösterme bu millete bir daha. Amin. Allah'ım sen bu işi kendin bitir ya Rabb'im bela. Amin. Genel askerimize, polisimize, emniyetimize, içişlerimize bunların nasıl bitirileceğini ilham eyle. Amin. Projeleri sen talim eyle. Sen istesen bir kumandana bir şey öğretirsin, gece kalkar sabaha bunların tozunu duman attırır. Kurban olduğum sen bu yolları göster ya Rabbi. Amin. Sen bu canlı bombaları durdur ya Rabbi. Amin. IŞİD'inden, kendini öldürecek şekilde uyuşturulmuş mantarlarmış. Bu insanların şerinden muhafaza ile. Amin. Allah'ım kendinden haberi yok, kimsenin haberi yok. Uyuşturucuya müptela olmuş, terörün ağına düşmüş. Bunları da kurtar hidayet Amin. eyle. Amin. Allah'ım binlerce Kürt Müslüman kardeşimin, canımı ciğerimin kızlarını, kendi kızımı dağa çıkartsalar ne kadar yanıyorum, yakılıyorumsa vallahi yemin ediyorum o Müslüman Kürt'ün kızını dağa çıkarttıkları zaman öyle yanıyorum, yakılıyorum 4000 bin kız var daha da, bin Ya Rabbi kurban olduğum sana Allah'ım, bura İslam memleketi ezanlar okunuyor, kahmetler götürüyor bu Kürtler en Müslüman en dindar halk sen bunlara bu PKK'yı musallat ettin. Bize de ettin, onlara da ettin. Ne kızlarını bırakıyorlar, ne oğullarını bırakıyorlar. Allah'ım bu Kürtleri kurtar bu PKK'dan ya Rabbi. Allah'ım çocuklarını kurtar ya Rabbi. Allah'ım dağdaki çocukları kaçıt kurtar ya Rabbi. Amin. Allah ana alana babalarına döndür ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi kayıp gitmek ölümden beter ya Rabbi. Ölçe mezarına gider okur teselli bulur. Ya Rabbi ne ölüsü nedirisi çoluk çocukları yavrularını Almış bu dinsiz Ermeniler Ya Rabbel Alemin Sen halas ile Ya Rabbi Azerbaycan'a yardım eyle Ermenistan'ı kahreyle Amin. Azeri şehitlerimize Rahmet eyle Kabirleni nur eyle Derecelini Ali eyle Azerbaycan'la Türkiye'nin ittihadını ittifakını teyid eyle Amin. Bir millet olarak Birleştir Ya Rabbel Alemin Amin. Bu Ermeninin, bu Yahudinin Bu Siyonizmin, bu Rus'un, bu Gavur'un bütün oyunlarını masa başında iptal ile. Nereden geldiklerine yalın pişman edip geri döndürüyor Rabbel Alemi. Esed Eset rejimini iskat ile. Seneye Recep ayını görmesin ya Rabbel Alemi. Harama Haramaya hürmetine ile. Kanını içti milletin. Namuslarına tecavüz ettirdi kendi kardeşiyle beraber. Bütün Müslümanın kocasının gözü önünde insanları kızın ırzına geçti. Camileri yaktı yıktı, Kur'anları yaktı bu adam. Ne kadar daha müsaade edeceksin Ya Rabbi gayretinle muameleyle, eyle Amin. Kahrınla muamele eyle Amin. İntikamınla muamele eyle Amin. Bitir Allah'ım bunu rejimini de Amin. Destekleyen Şia'yı da kahreyle, eli Ehl-i Sünnet kanına giren Şia'yı da kahre eyle Perişan eyle mahre eyle Borsasını çökert Ya Rabbi Amin. Gücünü iptal et Ya Rabbi Amin. Maddi manevi her sahada iptal eyle Ya Rabbi bütün ehl-i sünnet devletlere şia rejimini ihraç etmek istiyor. Bu kadar ehl-i sünnet Müslüman, Katar'ı, Kuveyt'i, Bahreyn'i, Suudi Arabistan'ı, Yemen'i, Düvel-i Arabiye'yi, İslamiye'yi hepsini şianın şerrinden muhafaza ele ya Rabbi. Amin. Onlar bizim İslam vatanlarımız. Oralara sahabeye sövenleri getirme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Mekkeme dine alsalar, Hazreti Sıddık'ı mezarından çıkartmak istiyorlar, Hz. Ömer'i mezarından çıkartmak istiyorlar. Resulullah'ın yanından uzak etmek istiyorlar. Bu adamlara fırsat verme ya! Amin. Haremeyn-i muhteremeyni bunların şerrinden muhafaza eyle ya! Amin. Ya Rabbi, İslam ordusuna yeni kurulan, Türkiye'nin de öncüsü olduğu ve içinde bulunduğu İslam ordusunu Mansur Muzaffer eyle! Amin. Her sahada muvaffak eyle! Adasını adamımızı mehlubu mekhur eyle! Allah'ım yöneticilerimize hayırlı istikametler nasip eyle! Amin. Onların şerrine çalışanlara zeval buldur Ya Rabbel Alemin. Amin. Ya Rabbi onları hayırla irşad eyle, hayırlı müsteşarlarla ihya eyle. Amin. Onlara hakkı hak gösterip uymalarını nasip eyle. Amin. Vatanımız iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Amin. Yetkililerimize vereceğin feraset ve basiret, şuur ihsan etmen sayesinde bu iç savaşı durdur Ya Rabbel Alemin. Amin. Etrafımızda da bizi bölecek devletlere fırsat verdirme Ya Rabbel Alemin. Amin. Allah'ım sen Fazlı Kerem'inle bu hükümet bu kadar muhaciri ağırladığı için Türkiye'nin ekonomisine mal olsa da bu kadar garip mazlum Müslümanlara yemek içmek imkan sağladığı için sen vatanımıza, milletimize, devletimize zeval verme ya Rabbel Amin. Alem zeval gösterme ya Rabbel Amin. Alem Allah'ım ilahiyen kıyam bu vatanda İslam üzere yaşamayı bize nasip eyle Amin. ya Rabbel Alem vatanımıza göz dikenleri kahrumahu perişan eyleyip Allah'ım şümbarek gece, ilk gece hürmetine ne hayırlı muratlarımız varsa hepimiz uzaktan yakından gelen, uzaktan yakından dinleyen, radyodan, internetten, televizyondan izleyen, dualarımıza şu saatte amin diyen bütün kardeşlerimizin maddi, manevi, nefsani, ruhani, dünyevi, uhravi hacetlerimiz var, müşkillerimiz var. Ancak sen görebilirsin. Senden başkasına arz edilemeyecek derecede Senden gayrinden ümidi kesmişik ya Rabbel alemin. Kimseden fayda görmedik biz ya Rabbel alemin. Şu mübarek gece hürmetine, şu cemaatimize amin diyen, bütün her vel cemaat kardeşlerimizi, velev ki sonradan dinleyecek dualara amin diyecek olanları da, bu dualara ilhak eylemek suretiyle, kurban olduğum sana Allah'ım, her türlü muradımızı ihsan eyle. Amin. Ündüklerimize nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Allah'ım kötü şeyler hissetme bize ya Rabbim haramlara karşı maillerimizi temayüllerimizi izale e. Helallara karşı emirlerine karşı rabetle ihtiyacımızı ziyade eyle. Amin. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sen fazluka rahmetle hayırlı işler yapmak nasip eyle. Amin. Haramlardan kaçmak nasip eyle. Amin. Fakir fukara'yı sevmek nasip eyle. Allah'ım Habib'in istediği bütün muratları istiyoruz bize de nasip eyle. Amin. Sevgilinin sana sığındıklarından sana sığındık bizi de emine eyle. Amin. Bildik bilmedik bütün önümüzdeki ilerimizdeki hayırları nasip eyle bildiğimiz ürettiğimiz bütün şerlerden muhafaza eyle. Allah'ım ham sana mahsustur ya Rabbel Alemi. Amin. Yeni doğmuş bebeği korudukları gibi bizi muhafaza eyle. Nefsimizin eline terk etme ya Rabbel Alemi. Amin. Şeytana fırsat verme üzerimizde cirit attırmaya ya Rabbel Alemi. Amin. Ve ya ghayr ve ya, ya Rab, asker polis şehitlerimize rahmet eyle. Kabilen nur ile derecelere aleyle. Salavat-ı şerifimizi birlikte okuyalım. Allahümme. Allahümme. Salli ve sellem. Ve barik. ve barik. Ala seyidina Muhammedin Nebilü mi. Muhammedin ümmi. El Habibil Ali'l Kadri. Muhammedin cahi. Ala ali ve sahabe. Al amin ali ki Amin. İ nerede? Orduğum. Nerede ben gene pek Onun da 10 Nisan eee Sakarya'da Adapazarı'nda İttef Derneğimizin e, Efendi Hazretlerimizin cemaatinden efendim ümmetin renkleri 26 ülkede talebe yetiştiriliyor. Bizim de derneğinde işte katkıları var. İttef'te başı çekiyor ama bizim dernekte de işte onun içinde Afrika'dan, her yerden Gine'den vesaireden e, birçok talebemiz gelmiş. Şu anda misafir bulunuyorlar. 10 Nisan saat 17.00'da Sakarya, Serdivan, Kapalı Spor Salonu'nda Kadın erkek cemaatimiz davetlidir Onlar da misafirdir, duaları reddolmaz Gurbetten gelmişler Orada buluşursun inşallah Benim gelmeye gücüm yetmez Siz gidersiniz inşallah Gidenler, müşahit olanlar gidebilirler Allah Teala hepinizden razı olsun Dualarımızın kabulü için Hayırlı Muratlarımızın usulü için Mübarek Cuma gecesinde Kainatın Efendisi'ne şu saatte kabrine arz olması için buyurun essalatu vesselam aleyke ya resulallah salatu vesselam aleyke ya habiballah salatu ya i Şerifi karşılamak için Allah'ımızın ayına hürmet için, haramaya tazim niyetiyle tekbirler buyurun. allah Ekber, allah Ekber, La ilahe illallah, Allah, Ekber, Allah-u Ekber ve Lillahi'l-Hamd, allah Ekber, allah Ekber.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 allah ve Lillahi'l-hamd. Allah-u ekber Kebira kefira, ve elhamdülillahil Subhanallah-i Bükreten ve sallallahu te'ala ala seyyidina Mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahibi'ye teslimen kethira. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehlibeytinin Beyti'nin sahabesinin Ulemamızın, evliyamızın, müştehitlerimizin, silsile-i meşayihimizin, Efendi babamızın, vesaire meşayihimizin ve bugüne kadar Allah için, din için, vatan için, Hazreti Alparslan'dan beri bu vatanın bize vatan yapmak için kanlarını toprağa cömertçe feda etmiş, dökmüş canlarını vermiş Allah için bütün şu edamızın için. El-Fatiha.